Sonunda tepemize bombalar yağmaya başladı. Devlet zaten tarih boyunca Kürt illerinde insansız hava aracı olarak var olmuştur. Şimdi de insansız hava araçlarının üstüne yıkılıyor Uludere katliamı. İhalar silahı katırdan, köylüyü savaşçıdan ayıramıyor. Devletin ta kendisi gibi. Ama o dağlarda hayatta kalmaya çalışanların hepsi Kürt aslında. Dolayısıyla onların verdiği istihbarat yeterli. Kendi vatandaşlarının cenaze törenine katılmayan devlet bir kez daha fevkalade çalışılmış bir soğuk kanlılık örneği sergiledi. İlk 24 saat ortalıkta görünmedi. Öncelikle Genelkurmay'ın açıklaması bekleniyordu çünkü bakalım onlar nasıl bir kılıf kullanacaklardı. Askeri vesayetin son ermesi, memleket, yavru vatan ve duş temsilciliklerde gözkuyla kutlanırken böylesi bir katliam karşısında ilk söz yine büyüğündü. Genelkurmay açıklaması da soğukkanlılığıyla ürpertici bir metindi. Ama o metinle birlikte bu vahşetin aklanma yorduğumu da belirlenmişti. Bölge terörist bölgesiydi. Yerleşim yoktu. En önemlisi ve başbakanın ertesi gün evinden çıkıp dillendirecek olduğuydu. E ama daha önce de teröristler kaçakçı salınıp vurulmadığında gürültü ediyordunuz. Ne istiyordunuz? Olur böyle hatalar. Başbakan ertesi gün yorgun bir kebirli halkın karşısındaydı. Devlet 35 sivili savaş uçaklarıyla bombalayarak katletmişti ama onun derdi hala ''Devlet kendi halkını bombaladı'' başlığıyla haberi veren gazeteyleydi. Basının kulağını çekip hizaya getirmişliğiyle yetinmeyecek tevbet. Herkes susmalı, bütün basın onun ağzına bakmalıydı. Nitekim bu katliam basınımızın ne özgür bir mal olduğunu bir kez daha dünya aleme gösteriyordu. Türk televizyonları tam 12 saat katliam haberlerini seyircilerden saklamayı başardı. Şurnak Valisyen'in açıklaması bile ekranlara yanaşamadı. Dünya basınının gördüğünden Türk basını gözlerini kaçırıyordu. Basınımız ertesi günde soğukkanlılığın şaykasını sergileyecekti. Bir gün gazetesinden Ahmet Meriç Şen Yüz haberine insansız haber aracı başlığı atmış. Mükemmel değil mi? Milli Sözcü gazetesi silah taşıyorlardı yalanını manşete taşımıştı. Yeni Akit terörist mi kaçakçı mı diye soruyordu. Utanmazlıkta bütün seleflerine nal toplatan Sabah gazetesi, yukarıda belirttiğim aklama yordamına sarılmıştı. Geliktepe sendromu kaçakçıyı vurdu diyordu. Kaçakçı diye vurmayınca terörist çıkıyorlar. Asker ne yapsın? Bu soruda zaten Güneş gazetesinin manşetiydi. Zaman tabii ki en uyanık yaklaşımı sergileyendi. Acaba PKK köylüleri yem olarak kullanmış olabilir miydi? Ama bölgeden de haberler geliyordu elbet. Devletinin soğukkanlı şevkat adımlarını bölgeye atamamış da olsa oradan ulaşılabilen haber kanalları vardı. Katliamın en yakın tanıkları olan köylüler bombalama sonrası olay yerine gittiklerinde yaralıların olduğunu ve 112 avcı servise aradıklarını anlatıyor. Ama şırnaktan yola çıkan ambulanslar askerler tarafından durdurulmuş. Gece geçişlerine izin verilmediği için ancak ertesi gün sabah saat sekizde olay yerine ulaşmış. Orta Su yakınlarında yapılan bombardımanın ardından Orta Su, Orta Bağ ve Gülyazı köylerinden yola çıkan köylüler, yaralılara yetişsin diye 112 acil servisi arayarak bölgeye ambulans gönderilmesini istemiş. Saat 23 sıralarında 112'den ambulans gönderildiği köylülere iletilmiş. Ancak olay yerine varan köylüler ambulansları bulamayınca defalarca 112'ye aramış, her seferinde aynı cevabı almış. Ambulanslar saat 1'de yola çıktı. Sabah kadar ambulansları boşuna bekledik. Ambulanslar ancak sabah 8 sıralarında bölgeye geldi. Gelen 112'de görevli personele neden gece gelmediklerini sorduğumuzda askerlerin Şurnak'tan çıkışlarına gece izin vermediğini ancak sabaha yola çıkabildiklerini açıkladılar. Bizim 112 ile yaptığımız telefon görüşme kayıtları ile 112'den ambulans gönderilmemesi kayıtları mevcut. Bu kayıtlar açıklansın. Ambulansları hangi yetkili engelledi diye soruyor köylüler. Ey soğukkanlılıkla öldüren, soğukkanlılıkla başını çevirip görmezden gelen, soğukkanlılıkla provokasyona karşı duralım, halkı kışkırtmayalım diye olan biteni örtbas etmeye çalışanlar, soğukkanlılıkla katliam emri verip rütbesinin başında duranlar, soğukkanlılıkla tüh şimdi de bu olay PKK'nin elini güçlendirecek diye yorum yapanlar, insanlar havaya uçurulurken, dönüşsüz bir yola girilmişken, soğukkanlılıkla Marksist teori tartışması yapanlar, kanınız nasıl bu kadar soğudu? ''Nasıl insansız hava araçlarına döndünüz?''